1463, numaralı konu, Hz. Peygamber'in ilim meclislerine devam etmeyi tavsiye etmeleri ve sahabilerinin onun etrafında halkalar şeklinde oturmaları, evet, Hz. Peygamber'e, Ey Allah'ın Resulü! kişinin oturup kalktığı insanların en hayırlısı kimdir, diye soruldu, şöyle cevap verdiler, kendisini gördüğünüzde Allah'ı, amelini gördüğünüzde ise ahireti hatırladığınız ve konuşması ilminizi hatırlatan kimse oturup kalktığınız insanların en hayırlısıdır, Hz. Peygamber konuşmak üzere oturduklarında sahabiler onun etrafında halkalar oluştururlardı.